Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kontrolsüz iklim değişikliği yılda fazladan 4,9 milyon sıcak hava kaynaklı ölüme neden oluyor. Bu sayı ciddi sera gazı salım kesintileriyle 0.8 milyona düşürülebilir. Araştırma sera gazı salınlarının neden olduğu ısı kaynaklı ölümlerdeki artıştan soğuk kaynaklı ölümlerdeki düşüşün çıkarılmasının çok yüksek bir salım senaryosu altında 100 yılın sonuna kadar ölüm oranını %4,2 oranında arttıracağını gösteriyor. Fazladan 4,9 milyon ölüm, bilim insanlarının sel, kuraklık, fırtına, ürün kıtlığı, hastalıklar veya iklim değişikliğiyle daha da kötüleşmesini beklediği diğer faktörler nedeniyle artacak ölümlerin sayısını da içermiyor. Isıya bağlı ölümlerdeki en büyük artış... Zaten daha sıcak olan birçoğu daha yoksul ve iklim değişikliğine çok daha az neden olmuş ülkelerden meydana geliyor. Bu da eşitsizliği gösteriyor. Covid-19 salgını nedeniyle kısa bir düşüş döneminin ardından seragazı salımları G20 genelinde yeniden yükselişti. Arjantin, Çin, Hindistan ve Endonezya'nın 2019 salım seviyelerini aşması öngörülüyor. Bu dünya çapında en kapsamlı yıllık durum değerlendirmesi sunan ve G20 ülkelerinin iklim eylemlerini karşılaştıran iklim şeffaflığı raporunun yani Climate Transparency Report'un önemli bulgularından biri. 2020'de enerji sektörünün karbondioksit salımları G20 genelinde %7 oranında azaldı. Ancak 2021'de %4'lük bir artış öngörülüyor. Raporda G20 ülkelerinde güneş ve rüzgar enerjisine yapılan yatırımların da artmasıyla kurulu gücün 2020'de yeni rekorlar kırması gibi bazı olumlu gelişmeler de var ama yenilenebilir enerji arzı içinde 2020 yılındaki %10'luk payın 2021 yılında %12'ye çıkması öngörülüyor. Elektrik ve ısı elde etme amaçlı enerji sektöründe ise yenilenebilir enerjinin payı 2015 ve 2020 arasında %20 artmış durumda. 2021'de G20'nin genel enerji karmasının yaklaşık %30'unu oluşturacağı tahmin ediliyor. Bir taraftan da uzmanlar İngiltere dışında G20 üyelerinin hiçbirinin 2050'ye kadar enerji sektöründe %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmak için kısa ya da uzun vadeli stratejilere de sahip olmadığına dikkat çekmiş. Bu olumlu gelişmelere rağmen fosil yakıtlara bağımlılık azalmış değil. Aksine kömür tüketiminin 2021'de yaklaşık %5 artacağı tahmin ediliyor. 2015 ve 20 yılları arasında G20 genelinde doğal gaz tüketimi hali hazırda zaten %12 artmış durumda. Rapor, kömürdeki büyümenin ağırlıklı olarak en büyük küresel kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de gerçekleştiğine, Çin'in ardından da Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın geldiğine ortaya koyuyor. Aynı zamanda çoğu G20 hükümetinin düşük karbonlu ekonomilere geçişin gerekliliğinin farkında olduğunun yapılan son açıklamalarından anlaşılıyor. Küresel ısınmayı 1,5 santigratda sınırlandırmak için. En geç 2050'ye kadar net sıfır hedefine ulaşılması gerekiyor. İklim şeffaflığı raporuna göre G20 hükümetlerinin çoğunluğu bunu kabul etmiş durumda. Ağustos 2021 itibariyle 14 G20 üyesi küresel sera gazı salımlarının neredeyse %61'ini kapsayacak şekilde net sıfır hedefleri belirledi. Ancak çok güçlü bir yol haritası gerekiyor bunun gerçekleşmesi için. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu 28 Eylül 2021 günü gerçekleştirdiğimiz 7. İstanbul Karbon E zirvesini karbon nötr yaptık dedi. SÜT D ve İSTAÇ mühim bir ilk başarı atarak dijital zirvenin karbon ayak izini dengeledi. İstanbul çöpünün enerjisi iklim dostu oldu diyor. Profesör Kara Osman oldu ve demiş ki dijital etkinliğin öncesinde ve etkinlik süresince elektrik tüketimi kaynaklı neden olan sera gazı miktarını saptamak için sütte zirve kurulu ve İstaç karbon dengeleme ekibi birlikte çalıştı. E-posta trafiği, dijital platform tasarımı, web sitesi çalışmaları, etkinlik firması ve zirve kurulu faaliyetleri için elektrik tüketimlerine karşılık gelen sera gazı miktarları hesaplandı. Ne kadar dersiniz 31,80 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazına neden olduğu ortaya çıkarılmış ve bu emisyonun %99.6'sı ise etkinlik öncesi için veri tüketilen elektrikten kaynaklandığı saptanmış. Küresel sıcaklık artışına neden olan bu salımlar İstaç çöp gazından elektrik üretim tesisinde elde edilen karbon kredisiyle sıfırlanmış doğrulanmış emisyon azaltım sertifikası ver ile 7. İstanbul Karbon E zirvesi böylece iklim dostu oldu. SÜT de kuruluş hedefiyle ülkemizde karbon yönetimi kapasitesinin artırılması için çalışmakta, yaygın etki için ilkleri başarmakta. Türkiye'nin ilk ve tek ISO 20121 sürdürülebilir etkinlik yönetim sistemi belgesine 2015 yılında zirvemiz için sahip olduk. Dijital Zirvemiz'de de adında İstanbul olan zirvemizin karbon nötr olmasını ardından da İstanbul olan İstanbul'umuzun çöpüne değer katan İstaçlı da bunu nötr hale getirmeyi başardık. Yeşilin böylesi bizlere ve İstanbul'umuza pek yakıştı." demiş Caro Osmanoğlu açıklamasında. İklim krizine karşı ve doğa için böyle harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği